Günaydın. 94.9 Açık Radyoda Kamusla Güreş başladı. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Ee, biz e, devam ediyoruz e, tezatlara. Evet. Ama artık y yeni kelimelerimiz yeni bir, bir, var. Evet, tezatla karşı karşıyasınız. Güzel. Bugün, bugün pek güzelsin Didemciğim. Evet, sen de çok güzelsin. Ama evet. bir sözcü söyleyemeyeceğiz. <gülüyor> Bir de Çin. çirkin sözcüğü var. Hiç yok. Aramızda çirkin yok. <gülüyor> <artık>. <gülüyor> <gülüyor> Güzel ve çirkin. Ee, tekrarlayalım. Ee, Twitter adresimiz Güreş program adıyla aynı. Keza Instagram'da da varız. Ee, program esnasında bahsettiğimiz e, çeşitli konuları ve görselleri Twitter'da yayınlıyoruz. Fikirlerinizde mail yoluyla bize iletebilirsiniz. Kamustagüreş.gmail.com'da yes. Evet. Aferin. Türkçe karakterlerle. Kolektife de teşekkür ediyoruz desteklerinden ötürü. Evet, kolektif kitaba. Her zaman gibi çalışma yöntemimiz değil mi? Bir genelleme yapıyoruz. Bir çağrışımlara evet. bakıyoruz. Güzel ve çirkinle ilgili olarak kafamıza neler takılmış, aklımızda, zihnimizin köşesinde neler var. Bir bakalım daha çok güzel ağırlıklı olacak galiba değil mi yine? Evet ben araştırdığımda da kaynaklardan daha çok güzelle ilgili bir şeyler buldum. Hı -hı. Ee, Benim de öyle oldu ama işte evet. gün ola harmon ola belli olmaz. Ee, <gülüyor> evet bir de eskiden şey dikkatimi çekti mesela iyi kötü de kötüyle ilgili vardı olumsuzla ilgili Hı -hı. ama güzel çirkin de güzelle ilgili. Evet doğru. Bir şeyler var. Masallarda çok tabii güzel uyuyan güzel masalı var mesela değil mi? Çok Ve bütün prensesler geçiyor. güzel. Evet prensesler güzel. Güzel prenses. Evet, çirkin prensesler de var ya da işte çirkin bir işte kraliçenin kızı falan. Ha, onlar kötü evet, işte. Kötü oluyor evet. Bu iyi kötü de de bahsettiğimiz şey o çerçevesi çok kesin belirlenmiş. Daha romantik bakış açılı bütün metinlerdeki ki masallarda ister istemez öyle. Güzeller iyi, çirkinler kötü. Gibi veriliyor. Bunun dışında yine güzel Çirkin ördek yavrusundaki gibi. Evet, ha değil mi? Kuymuş meğer. Meğer kuymuş. Hani Ku olmasaydı olmayacaktı sanki. <gülüyor> Öyle çirkin olarak kalaydı. Fakat bunlara alternatif olan bir şirek var. Evet. Ee, ben o şireyi çok seviyorum. <gülüyor> Zaten çok alay ediyor böyle o eski bakış açısıyla klasik yaklaşımlarla. Bir e şey e, meşhur film var bahsetmiştin. Old Boy. Orada... Ha, evet, Old Boy. Old Boy'da da hep böyle filmlerde özellikle bu daha klişe işte kahramanın kötüleri yendiği gibi filmlerde gerçekten şey çirkinleştirilen kötü çok altı çizilerek varken Old Boy'da Kore filmi miydi? Yani evet, uzak Öyle doğu bir, sineması ama tam hatırlayamadım. Böyle ben de, bir uzak doğu Kore sineması. Sandım. Old Boy'da asıl kahraman hem yaşlıdır... ...hem hadi çirkin demeyelim ama hiç de işte güzel değildir. Hiç yüzüne bakılası değil. <gülüyor> Bakımsızdır, işte böyle biraz sorunları vardır, içkiye kakne, düşkündür kakne. falan. <gülüyor> o şey. Sonra... Kakne değil Kaknem. Kaknem. O babamın, ha, evet, pardon. geleceğiz oraya. <gülüyor> Efendim, ama gerçekten çok böyle yakışıklı, uzun boylu... ...tam Aslan eskilerin... Aslan Jön dedikleri... ya. En kötü kişi odur aslında Oldboy'da. Evet, Böyle evet. bir durum söz konusu. Halk edebiyatında çok senin de alanın biraz bir güzelleme diye bir nazım şekli var değil mi? Evet. Ondan bahsederiz gerçi. O, kısaca... Sanatta bahsederiz. Hmm. Güzelleme e, var. E, bir de divan edebiyatında da onu karşılayan gazel var aslında. Hmm. E, yani bu e, gerek sevgilinin gerek doğanın güzelliklerine övgünün e, özellikle ön plana çıktığı bir e, nazım türü. Evet. Tam da adı üstünde yani. Evet. Halk edebiyatı için bizim Türklerimize de çok güzel geçiyor. Aşk ve senin işte çok klasik güzelliğini on par etmez var. İşte Fikret Kızılok'tan dinlediğimiz Güzel Ne Güzel Olmuşsun var değil mi? Türküler de hayli geçiyor. Ben biraz teletarşivini karıştırdım onlardan ha, da bahsedeceğiz. Söylesene birkaç türkü adı bari. Orada neler bir... var mesela e, işte Bilecik yöresinden Güzel Adın İsmail diye bir türkü var. E, Maraş'tan işte bu Güzel Ne Güzel Olmuşsun Maraş türküsü. Denizli yöresi biraz esprili türküleri vardır. Güzel olur, çiğ yumurta soyunca Hı. diye bir böyle e, Alevi Bektaşi geleneğinde Pirden yani Hacı Bektaşi Veli'den bahsederken hep güzel diye e, bahsedilir. Güzel Hı. Pirden bize bir dolu geldi gibi bir türkü Hı. var. Onlardan da bahsedeceğiz. Belki vardığımız sözcüklerden biri de Pir Sultan olabilir. Direkt güzel olarak. Hacı Bektaş Ama Hacı Bektaş Veli'yi evet. ben evet. de. <gülüyor> Yakın de olanlara Kelam olarak böyle güzel insan, güzel adem Türkçemizde çok kullanılıyor değil mi? Doğru. Yani daha çok iyi huylu anlamında ama değil mi? Güzel insan yani böyle fiziksel böyle özelliklerinden deyince... dolayı değil de. Huyu. Huyu. Kuyusu iyi, güzel insan, güzel adem. Bir de onun lümpen sözlüğünde bir daha farklı manası var ama sırası gelince bahsederiz. Evet. Bir de dönemsel olarak böyle güzellik algısı da değişiyor sanki. Şimdi çok yaygın bir şekilde hani güzellik yarışmaları yapılıyor. Onlardan bahsedebiliriz aklıma evet, gelenlerden. Değişiyor özellikle bizim resmi... Gördüğümüz hele fotoğraf çok daha yeni bir sanat tabii ama o sanatlardan sonra çok daha açık bir biçimde karşılaştırabiliyoruz güzellik çirkinlik anlayışını tabii edebiyatta. Ayrıntılı tasvirler yaptıkları zaman ama böyle hiç e, neredeyse kaşları olmayan e, işte sadece kalemle çizilmiş e, tiplerin çok güzel olmasından şimdi bayağı daha kalın kaşlı hatta kaş ektiriyorlar. Kaş evet, dövmeleri evet. yaptırılıyor. <gülüyor> Efendime söyleyeyim e, saç renginden hatta işte vücut dolgun kilolu olunca asıl güzeldir. E, Bu işte, dönemsel olarak değişiyor. Yani. Bir dirhem et. Bin ayıp örter miydi? Evet, evet. Öyle tam olarak öyle. Sonra da Twiggy güzelliği geldi böyle. Hani neredeyse 40 kilo. <gülüyor> Çocuk kilosunda güzel kadınlar. Gene kadından yola çıktı Pirelli ama. takvim var bir de değil mi? Yani yıldan yola. Yıl evet. <gülüyor> güzelliği. Bir de bu güzellikli Estetik. genellemeler de var. İşte, işte Rus kadınları işte çok güzeldir denilip böyle bir genelleme. İşte Fransız kadınları evet. işte, işte. Ya da İtalyan erkekleri. Evet. Güzel olur, yakışıklı olur gibi. Doğru o, onlar da tabi biraz şey gene e, ön yargı gibi ama gene de e, toplumun büyük çoğunluğuna bakıldığında e, varılan sonuçlar oluyor herhalde bütün klasikler gibi. <gülüyor> güzel isimli yerlerimiz var güzel yalı güzel bahçe gibi güzelleşmek diye bir de, de, deyim var değil mi kullanım var güzel sanatlar var çirkinle ilginçler var. ...aklımıza neler geldi? Çirkin şansı diye bir şey vardır, hep böyle kullanılır. Evet, çirkin şansı versin demiş. Çirkin şansı versin. Deniz. Onun tam tersi sözlerde var ama evet. işte. Şeydi masallarda işte ya da işte edebiyatta da sık sık kamburlar, değil mi? İşte ya, ya da sakatlar. Sakatlar. Ama yani çirkin diye ad hikayesi vardır. Kuasimodo gibi. Evet. Ya da. Ah, hmm. fil adamı. Fil adam var, evet. David, David Lynch'in Elephant Man'ı var. Bir de hani çirkin yerine geçen. ...kelimeler de var kullandığımız... ...mesela hortlak denir mesela... ...çok işte yüzü beyazsa falan... Hmm. Ee, ...öcü, garabet işte... ...ucube, Kay, ucube gulyabani... Vallahi. ...çirkef mesela aynı kökten geliyor... ...yaç anlamı biraz daha iğrenç... ...bulaşkandır ama... E, ...çirkef'in kökü aynı... ...ondan bahsedeceğiz... ...doğru evet çirkten geliyor... Evet biraz sözlüklerimize bakalım evet, Aslında şey biz e, yani genellemeler e, tekrarlamış olduk sanki böyle güzel deyince akla aa, gelen en evet, e, klasik geldi. şeyler. Bir açış yapalım. Ama kaynaklara e, geçince biz de hiç aklımıza gelmeyen e, pek çok şeyle karşılaşıyoruz. Ya da aa evet bu da vardı nasıl söylemedik diye. Peki kökenden başlayalım bakalım, yavaş köken yavaş. Bakalım köken olarak Eyvoglu, güzele bakmış İsmet Zeki Kök anlamı gözle ilgili olan göze değin. Ee, ...anlam genişlemesiyle... E, ...göze iyi, tatlı, sevimli görünen... ...güzel, göz olan... ...göz çekene dönüşmüş, güzel. Ee, gözle bu, bağlantılı. Evet, gözle bağlantılı olduğunu e, söylüyorum. gene görsel yani... H ...huyla ya da zeka ile ilgili... ...güzellikten evet. <gülüyor> ziyade... Ee, ...nişanyana baktım... Ee, ...orada nişanyan ...köken olarak güzeli... ...orta Türkçe gözel... Hoş, suret, güzel sözcüğünden evrilmiştir diyor. Ama orada soru işaretli bir cümle var. Eski Türkçe köz, göz fiilinden işte artı al ekiyle türetimi olabilir diyor. Nişanyan sözcüğünde internetten baktığım zaman. Hmm. Çirkin ise Nişanyan'da köken olarak Farsça, pis, kirli sözcüğünden alıntı. Çirk, evet. Evet, çirk. Evet. Ee, çirk pisti kir irin demekmiş evet. aynı zamanda. O çirkefle balansı oraldı. Evet. Artı inek ile Aslında Farsça da çirkinin karşılığı bed. Yani çirkin kötü fena ama evet çirk irin yara irenc gibi bir manada. TDK'ya bakalım istersen Türk Dil Kurumu'na. Bakalım ee, güzel anlamlarına bakalım. Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile. ...hoşa giderek hayranlık uyandıran birinci anlamı, iyi hoş anlamı var. İşte beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran, işte güzel fırsat gibi. E, soyluluk ve ahlaki üstünlük düşüncesi uyandıran, e, görgü kurallarına uygun olan var. E, sakin ve hoş anlamı var, hava için kullanılır genelde. Güzel havalar, hmm, evet. Ee, ...okşayıcı, aldatıcı, kandırıcı <gülüyor> anlamı da var... ...işte güzel hmm. vaatler gibi... Hmm. Ee, ...bir şarkı arası verelim... ...sonrasında TDK'ye devam ederiz... ...devam herhalde. ederiz... Evet. ...evet efendim... ...David Bowie'yi anmaya devam ediyoruz... Ee, ben de evet. ...ben de çok severim... ...David Bowie'den Beauty and the Beast... on the wind, someone else's side man someone cook at skinnin sevdiğimiz David Bovi'den dinledik. Açık radyodayız. 94.9 kamusla güreş devam ediyor. TDK'nin çirkin ...başlarına bakalım efendim. Evet çirkin ben de efendim. Aramızda çirkin yok ama... Yok ama yok. işte... Allah aşkına <gülüyor> Zaten olsak da ne önemi var? Böyle yani, bir işte şey yaparım şimdi. arada canım idare et. <gülüyor> efendim çirkin Farsça kökünden geldiğini söylemiştik. Çirkin'in e, Türk Dil Kurumu sözlüğünde... ...ilk anlamı göze veya kulağa hoş gelmeyen. Hmm. İkinci anlamı yakışık almayan. Hmm. E, bir yandan çirkin kaçmak... E, Açıklanmış. Hoş olmayan bir durumun olması. İşte çirkinsemek. semek. da bir birlikte şeyi çirkin evet. Ben de evet çirkinsemeyi duymadım. Bir şeyi çirkin bulmak. Ee, hatta e, daha ileride söyleyecektik ama o kadar benziyor ki. Tam şimdi söylemek istiyorum. Şu... Şey söyleyeceğim şimdi. <gülüyor> Kemal Ateş'in saklı sözlüğünde de çirkin simek diye bir sözcük var. Aynen. Şey. Evet çirkin görmek. Ee, tarama sözlüğünden alınmış bu. Bunu kullanabiliriz. Hoşuma gitti. Çirkin, çirkin. mi? Çirkinsemek, simek. Kullanalım. Yani. Evet. Şimdi bir şeyi çirkin bulmak. Ben kullanacağım, yazıyorum kenara. Tamam, <gülüyor> tamam yaz. Şimdi, titse mi? Titseye bakalım. Ee, titse anlam olarak işte hepimizin bildiği güzel onlu kupa'dan bahsetmiş. Hmm. Ee, ikinci anlam olarak. Bir de gözellik diye bir şey var. Yüze sürülen boya, allık gibi hmm. bir anlamı var. Düzgün falan da evet. denir. Hı hı. Dehimler atasözleri sözlerimi. Evet ona bakalım istersen. Şimdi ben atasözlerinden birkaç tane e, seçtim. E, Ömer Asım Aksoy'un atasözleri sözlüğüne bakınca... E, bir ...çok bildiğimiz tabii birkaç söz var. Güzele bakmak sevaptır. Evet. Sevap mıdır Kerem? Sen hep böyle sorarsın bana. Şimdi ben de sorayım. Çok zor sorular bunlar. <gülüyor> Güzel'e ne yaraşmaz var. Burada Hı -hı. hep o ö, övgüyle gidiyor. Anlamlarını söylemiyorum bile. Çok ö, adı üstünde ifadeler bunlar. Güzel'i herkes sever var. Hı -hı. Burada hep yücelten bir yaklaşım. Ama sonra ö, bunlara ters düşen ö, bir ö, atasözü var. Güzel'e kırk günde doyulur. İyi huyluya kırk yılda doyulmaz... ...diye bir atasözü sözü var. Güzelmiş. Güzellik geçici. Efendim. Efendim. Ee, sonra... E, ...daha evvel... ...rastlamadığım bir sözle... ...karşılaştım ben. Güzel bürünür... ...çirkin görünür... ...diye bir e, söz. Hmm. Burada yani güzel... ...kendini saklamaya çalışıyor. Hani bir şeylerin... ...arkasına bürünüyor. Kapatmaya... Çalışıyor. ...çirkin hmm. sürekli kendini göstermeye... ...çalışır e, gibi... ...bir manaya geliyormuş... E, bu arada e, baştan beri daha çok güzeli öven e, şeylerden bahsetmiştik ama e, güzellerin talihi çirkin olur var. Buna hmm. zıt olarak. Hatta Allah çirkin talihi versin en başta konuştuk. Bununla hmm. eş anlama geliyor. Şöyle açıklamış yalnız Ömer Asım Aksoy'un sözlüğü. Güzeller güzelliklerine yaraşan bir yaşayış ararlar. Bunu bulmak da pek kolay olmadığından ya da kendilerini bulduklarına layık görmediklerinden mutlu olmazlar. Ben açıklamayı okumadan evvel daha genelleme gibi algılamıştım. Yani o güzelin çocukken, küçükken hep her şeyi Talihi de yaşantısı da güzel olacak e, gibi düşünülür ama e, öyle de olmaz gibi. Ama olabilir sebep olabilir, evet. onun beklentileriyle de ilgili bir şey gibi açıklanmış. Hmm. E, güzellik ondur, dokuzu dondur. Yani burada don kıyafet anlamına da geliyor biliyorsunuz. Güzelliğin onda dokuzu giyim kuşamla sağlanır hmm. anlamında. E, şunu bilmiyordum. Güzel kanda kavga anda bu anda o? onda oluyor eski Türkçe'de ha. aslında. Güzel şeyi herkes ele geçirmek istediğinden aralarında ben alacağım, yok ben alacağım diye kavga çıkar. Güzel oldu mu kavga çıkarıyor yani hmm. gibi. İyimiş. Biraz <gülüyor> öyle aslında <gülüyor> örnekler çok. Ee, evet. Argo sözüne bakalım bir yandan değil mi? Bakalım. Güzel karşılıkları neler var? Evet günlük hayatta da sık sık kullanıyoruz aslında. Bomba var mesela. Yani o, o çok yaygın. Fıstık gibi var. Fıstık gibi maşallah deriz. Evet Terkikler. o da yaygın. İlah, der. İlah gibi denir Doğru, değil mi? Yani? Denir. denir. İlik gibi denir. Kitap gibi denir mesela bu da çok Aa, ilginç gelir bana. Oku oku. <gülüyor> Bitmez. Nice. Lokum gibi, taş gibi işte yavru denir. şugar işte... De ...kütür kütür anlamları bağlar bu sözlüğünde. Bunlar hep Hulki Aktunç'tan değil evet, mi? Evet bir de... Çirkinler, çirkinler var. Çirkinler, çirkinler sana... bana düştü. <gülüyor> Efendim Argo sözlüğünde çirkin kimse... ...bu benim çok hoşuma gitti. Coğrafyası bozuk diye bir ifade var sevgili dinleyiciler. Çok yaratıcı. Bunu yaratıcı. da kullanalım mı? Ve yani, Ve yani, Birini çirkin olunca yani. aramızda böyle <gülüyor> diyelim mi? Çürük, hoşaf, ibiş, kakonoz, kokoroz... Bunlar muhtemelen Rumcadan geliyor. Öyle geliyor kulağa Hı -hı. evet kaynaklarına bakmadık ama aynı şeyi düşündüm. Külüstür, tipsiz. Ben bunları okuyunca rahmetli babacığımı andım. Ee, babam da birçok açıdan çok klasik bir adam olmamakla beraber bu güzel e, kadınları çok beğenmek, çirkinlerden de hazretmemek konusunda biraz <gülüyor> klasik bir yapısı vardı. Ee, kaknem kelimesini çok kullanırdı. Evet. işte böyle hatta annemle falan konuşurlardı. Ay ne kaknem karı derlerdi birini görüp o zaman böyle <gülüyor> kaka Mickey de derdi ama o herhalde kendi ürettiği Keliminin bir şey Kelimenin anlamını biliyor musun kaknemini? Ee, bakmadım aslında şu an programda aklıma geldi. Ne yalan söyleyeyim. Ha, evet. Borcumuz olsun dinleyicilere. Bakayım ben Aa, bir kakneme. Bakalım bakalım. Evet doğru diyorsun. <gülüyor> Güzel, hoş bir hikayeymiş. ülke Akduş'ta bunlar var efendim. Ya Kemal Eteş'te var. Ha, Kemal şey var. Eteş'te çirkin semeyi söylemişti bir söz var gene atasözü gibi çirkine çor eksik olmaz güzele yar eksik olmaz denmiş çor hastalık anlamına geliyor yar da yer anlamında aslında eski söyleyişle hmm. yani gene güzelin çirkinden daha şanslı olduğu ifadesi öbürünün tam tersi hmm. sonuçta güzel çirkinin başından hastalık eksik olmuyor güzel nereye gitse hemen beğenilir anlamında ee, ters oldu bu. Evet. Başka Ambros Beers, Beers. Ben de şimdi ard arda doğru. Şeytanın sözlüğü. Güzelliğin tanımını yapmış Beers. Bir kadının arşığını büyüleme ve kocasını dehşete düşürme gücü. Yalnız ben bu kocasını dehşete düşürme gücünü anlamadım Kerem. Ben de anlamadım. <gülüyor> Gerçekten. Dedim belki sen anlarsın bir koca Burası olarak. Kudüslerimiz olsun düşünelim. Bir daha söyle bakayım. <gülüyor> e, güzellik bir kadının arşığını büyüleme ve kocasını dehşete düşürme gücü. Tamam arşığını büyülemeyi anladım. Kocasını Dehşette. niye dehşete düşürüyor? E, kim ya zaman kıskançlık. kıskançlıktan olabilir Hı, diye düşünüyorum o geldi bir an. Yani. O zaman gene programın başında bahsettiğimiz Levent Tüley'in lümpen sözlüğüne. E, ...gidiyoruz... ...güzelleşmek e, var... E, ...güzelleşmek iki anlamı verilmiş... ...bir sarhoş olmak... ...içelim güzelleşelim abi gibi... İkincisi de paralı olmak... E, ...bir yerlerden zahmetsiz, emeksiz... ...para, mal ya da varlık gelmesi... ...anlamında bir e, zengin olmak... Hmm. E, ...cümle örneği de... ...Metin Kaçan'ın ağır romanından verilmiş... ...güzelleş be oğlum... Şimdilik ölüme kadar hayattasın demiş hmm. aslında hani içelim aldırma gibi bir anlam herhalde. Ee, sonra güzel insanı açıklamış lümpen sözlüğü. Ee, güzel insan güzel kardeş şeklinde de geçiyormuş. Sevilen güvenilen zararsız ya da tam tersi çok etkili sert hmm. ee, ağır abi gibi bir hani, güzel insandır dediği zaman bu tür kişilere hitabenin kullanılan bir seslenme sözü. Örnek var sen güzel bir insana benziyorsun o yüzden sana üç gün mühlet ya parayı getirirsin ya o güzel yüzünden mahrum kalırsın hmm. cümlesi verilmiş. İki anlam var yine güzel yüzü ve güzel evet, bir insan örnekte de var. onu evet, kullanmış Güzellik yapmak var son olarak lümpen sözlüğünde birine iyilik yapmak ama evet. daha çok karşılıksız e, iyilik. Onu da çok kullanıyoruz evet. Evet bir güzellik yani. yap abi. E, Çeliğin de bir güzellik yap şarkısını da anımsatmış sözlük. Ha öyle mi? Evet daha ileriki... Mı acaba? <gülüyor> çalarız. ileriki programlarda ikinci olarak da e, cümle örneği gene. Genç bir güzellik yap da şu arabaya bir el atıver ve bir ikiye taktım mı bırakırsın hmm. demiş. Tam karşılıksız... E, böyle bitti efendim simgeler sözlüğüne bakalım bir yandan sık sık kullandığımız esat Korkmaz'ın çirkinde çirkin anlamında eski küçük Asya tasarımlarında topluluğun kötülükleri ile özdeşleştirilen yakılarak kurban edilen kimse bunun açıklamasını yapmış insan kurban etme geleneği küçük Asya'da yaygındı deprem ya da salgın gibi bir yıkımla karşılaşıldığında Çirkin ya da sakat biri topluluğun, topluluğun kötülükleriyle özdeşleştiriliyor. Bir flüt eşliğinde cinsel organlarına vuruluyor. Of, of. Sonra da bir odun yığınının üstüne atılır ve yakılırdı. Of, Bu of. tanrıların gazaplarını dizginleme maksadıyla. ...yapılırmış efendim maalesef. ya Bu eski insanların... ...evet birtakım takım yaptığı şeyler... <gülüyor> ...sürekli <gülüyor> hayvanları ilkel olarak... ...anlatıyoruz ya, yani... ...insanların ilkellik süreci çok daha uzun devam etmiş. Esat Korkmaz'ın güzeline de bakalım... ...orada güzeldi sufi gelenekte... ...simgesel anlamda... ...aynada kendini seyreden sonsuzluk... ...ya da aynada kendini seyreden hiçlik... ...manası var. Hmm. Ee, güzel bir hmm. ağaç kullanımı. Sufi kültürde aç simgesiymiş. Evet, Güzel... evet. Oğuz Kağan'ın eşleri evet. de hep ağaç içinden çıkar. Güzel koku Çin kültüründe simgesel anlamda kadın vücudu anlamına gelirmiş. Güzel kokulu çim Çin kültüründe yine kadında kasık tüyleriymiş. İlginç. Güzel yüz Sufi gelenekte simgesel anlamda kutsal kitabın tesipli bir nüsasıymış efendim. Bu Efe, sefer ben atılıp programı bitirmek istiyorum. Buyuruz bitiriz efendim. <gülüyor> efendim e, Güzel ve Çirkin'in e, ilk programı sona erdi. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. İyi haftalar. Diliyoruz. Görüşmek üzere.